Ekonomi, ekoloji Hazırlayan və sunanlar, Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programında daha beraberiz. Bugün Almanya'daki enerji dönüşümünü konuşacağız. Pelin geçen hafta Almanya'daydı. yani Bölg Stiftung, Henrik Bölg düzenlediği, Türkiye'li gazetecileri davet ettiği. Ve Almanya'daki enerji dönüşümünü, Almanca adıyla Energi Vende'yi yerinde izleyip analiz ettikleri bir gezi düzenledi. 9 gazeteci, yazılmıyorsa. 9 gazeteci. İle birlikte evet. Pelin de oradaydı. Kendisinden bugün bol bol e, Almanya'daki enerji dönüşümü dinleyeceğiz. Nükleerden çıkışı dinleyeceğiz. Siyasi partilerin konuya bakış açısını ve e, nükleere karşı özellikle yürütülen toplumsal mücadeleyi dinleyeceğiz. Pelin Sen ilk önce bu enerji dönüşümü nedir Hı -hı. Almanya'da? E, nasıl olur? E, nelerden bahsetmek gerekir? Onları kısaca Hı -hı. bize iletir misin? Günaydın herkese. E, bu geçen hafta 9 gazeteci e, Türkiye'den e, gayet kapsamlı bir Almanya'daki enerji dönüşümünü, yenilenebilir enerjiye geçişi ve nükleer enerjiden çıkış, çıkış stratejisini dinledik. Sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, çeşitli partileri temsil eden milletvekilleri ve tabii işin nükleer tarafı temsil eden ayağını da ziyaret ettik. Yani, peki şirket mi? Kimi ne konuştunuz nükleer konusunda? E, santr e, oradaki nükleer atık tesisini işleten e, şirketin şirket temsilcisiyle e, görüştük. Diğer tarafta da e, nihayet atık olması hedeflenen e, yerdeki o tuz madenindeki orayı da gene bir e, şirket işletiyor. E, devlete bağlı bir şirket aslında. E, oranın da hem e, temsilcileri hem de oradaki kazıyı uzun yıllardır gerçekleştiren jeolog ekiple bir araya geldik. Esas tabii bizim açımızdan aynı zamanda bu yani gazetecilik dışında çok eğitici, öğretici de bir program oldu bizim açımızdan. Bilmediğimiz pek çok şeyi de öğrenmiş olduk. Kafamızdaki pek çok soru işaretini yanıtlamış olduk bu fırsatla ve tabii Bütün bu yaptığımız temaslar sonucunda Türkiye ile kıyaslama şansı elde ettik. İşin o boyutu da tabii enteresan oldu bizim açımızdan. Şimdi Almanya'da 2000'lerin başında Yeşiller ve Sosyal Demokratlar federal hükümette ortak koalisyon ortağıydılar. O dönem Yeşiller Partisi. 2022 yılında nükleer santralların kapatılmasıyla ilgili baskı yapmıştı ve bu kabul edilmişti. Fakat daha sonraki süreçte Hristiyan Demokratların iktidara gelmesiyle birlikte Hristiyan Demokrat Koalisyon bu tarihi 10 yıl daha uzatma kararı aldı. Fakat... Her şeyin aslında tabii insanlar başına büyük bir kaza, büyük bir felaket gelmeden. gelmeden bazı şeylerden vazgeçmiyor. Bu noktada Mart 2011'de Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer kazası çok belirleyici olmuş durumda. Ve tabii halka e, soruluyor. Aslında o tarihe kadar ülkedeki nükleer santral e, karşıtlı %60 civarlarındaymış. Ve bu 2011 yılında. Kazadan sonra yapılan e, referandumda yüzde seksen civarında çıkıyor e, nükleer karşıtlığı. Ve tabii e, yani nükleer santralları on yılda işletelim kararı almış da olsa bir iktidar bu toplumsal e, karşıtlığı e, karşısına alamayacağı için e, daha önce Yeşiller ve Sosyal Demokratlar e, iktidarı döneminde alınmış karara geri dönmek zorunda kalırlar. Kabul ettiriyor Hristiyan Demokrat. Evet Hı. ve sonuç olarak 2022'de bütün nükleer santrallardan çıkış kararını tekrardan kabul etmek zorunda kalıyor. Tabii bizim bir araya geldiğimiz şeylerden milletvekillerinden bir tanesi de Merkel'in partisinden bir milletvekiliydi. Yani siz üç parti milletvekilleriyle bir evet, geldiniz. Evet biz Yeşiller, İyilirler. Sosyal Geldim Demokratlar mı? ve Hristiyan Demokratlar'la bir araya geldik. E, orada Hristiyan Demokratlardan e, olan milletvekili mesela enteresan bir şekilde inanılmaz bir nükleer e, savunucusuydu. Ben hatta e, dedi karşıydım nükleerden çıkılmasına. Nükleer çok temiz bir enerjidir. İşte çok ucuza mal olur. E, bu yeşillerin söylediklerinin hepsi aslında zırvalık e, falan diye böyle epey bir itamda etti. E, fakat tabii eee sonuçta e, demokrasi gereğiydi. De, e, bunu kabul Uygulay E, zorundayız saygı duyuyoruz e, Dedi Şimdi tabi e, Bu nükleer enerjiden Çıkış bir yanda Öte yandan da e, Elektrik enerjisi üretiminde Yenilenebilir enerjilerin hmm. payının Art Arttırılmasıyla ilgili Gene e, yeşiller ve Sosyal demokratlar döneminden e, Alınmış bir karar e, bunu da Yani tabi yeşiller aslında e, Şu anki Merkel hükümetinin Ee, bu işi biraz yokuşa sürerek istemeye istemeye yaptığını işte gerekli teşvikleri vermediğini yani verilen teşviklerin yetersiz olduğunu e, söylüyorlar. Gene böyle bir e, itham var ama yine de e, gelinen nokta e, çok çok iyi e, yani geçmiş e, çok kısa bir dönem e, öncesinde. %3-4'lerdeyken e, yenilenebilir enerjinin tüm enerji e, içindeki payı, payı. şimdi %25'lerde 2030 hedefi %35 ve 2050'de de %85 diye koymuşlar ama esas hedef %100 yenilenebilir enerjiye dönmek. Ee, onun dışında... Yeşiller Partisi milletvekilleriyle bir araya geldik. Onların da tabii şimdi Almanya'da tekrar Eylül-Ekim aylarında seçim Seçimler var. Ve tekrar iktidara gelme yani sosyal demokratlarla yeni bir koalisyon kurma ve iktidara gelme Onası şansları yolu. evet giderek yükseliyor. Ve bu aslında bu hedefin çok daha uygulanabilir çok daha farklı bir boyutta ilerleyeceğini gelecek dönemde gösterebilir. Şimdi burada tabii yenilenebilir enerjiyle ilgili şöyle bir şey yapmışlar. Toplum tabii nükleer enerjiden çıkmak istediği için E, yenilenebilir enerjiye de destekte de hiç e, imtina etmiyor. Mesela elektrik faturalarına e, kilovat saat başına 5.3 cent gibi bir e, pay kesiliyor. O payda yenilenebilir enerjiyi desteklemek için... E, aktarılan bir. Bizde mesela bu pay TRT'ye gidiyor. Yanılmıyorsam. Evet. Ee, evet. faturalardan gelen. Belki sonanla iptal olmuştur hatırlamıyorum ama. Yani yakın uygu... zamana kadar öyleydi, öyleydi bizde. Öyleydi. Türkiye'de de. Uygu... neden kullanmasın böyle bir teşvik sistemi evet. yakla Evet. Bu mesela buna yani toplumun çok çok e... Alt gelir seviyesine sahip insanlar buna karşı çıktı ama genel olarak bütün orta ve üst gelir seviyesine sahip insanların çok ciddi desteği var. ya yani Kimse bundan şikayetçi değil ve sistem öyle bir kurulmuş ki şu anda rüzgar ve güneş ağırlıklı olmak üzere Yenilenebilir enerjide bireylerin ya yani şahsi girişimlerin payı yüzde bir. Çok önemli bu nokta. Evet yani herkes işte çatılarına güneş panelleri koymuş, rüzgar santralı gene kurmuş bahçesine veya sahip olduğu araziye ve bu, bu da çok ciddi teşvik edilmiş. Biraz aslında fazlası var diyorlar yani şu anda biraz güneş enerjisini olması gerekenden biraz fazla ürettik diyorlar ama bunun depolama yöntemlerinin geliştirilmesiyle ihraç edilmesi, devlete satılması falan gibi çeşitli formüller gündemde o açıdan da enteresan bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu bence önemli bir nokta çünkü biz hep enerjiyi merkezi olarak düşünüyoruz yani Türkiye, Türkiye'de. Türkiye üzerinde baktığımızda işte büyük barajlar, büyük termik santraller, çok doğru büyük rüzgar türbinleri büyük rüzgar tarlaları ya da büyük işte Konya evet. havasını güneş panelleriyle kaplamak. Tamam mı? yani bunlar bir yere kadar kullanılabilir ama bu işin aslında toplumsallaştırılması, evet. e, yurttaşların almaya da zannediyorum çiftçiler de bu konuda e, güneş ve rüzgardan e, yararlanıyorlar. Onlar da evet. ortaklar evet. arasında. Hı -hı. E, işte enerji kooperatiflerin kurulması, ne bileyim sitelerin, hastanelerin. Ki bu Evet e, lisanssız e, üretimle şu an mümkün. Rüzgarda ve güneşte 500 kW'nin altında hı hı. E, lisans almadan üretim yapabiliyorsunuz. Evet. Yani bu işin toplumsallaştırılması ve yerelleştirilmesi adına e, çok önemli. Ki Almanya'da %51 çok büyük bir rakam. Hı hı, hı hı. Evet. Şirketler diğer yarısını bir yarısında arasında yurttaşlar bireyler. ve bireyler oluşturuyor. Evet e, ve tabii orada e, şu da çok söylendi. Yani biz e, sonuçta... Bu kaynaklar bizde kıt var yani güneş olsun rüzgar olsun yani rüzgar belki biraz daha nispeten ama yani sizin bütün güney sahilleriniz çok uygun. Türkiye'nin batısı gene aynı şekilde rüzgar İyi santralı adam. kurmak için çok uygun. Neden nükleer ve kömüre E, yöneliyor Türkiye diye e, bu soru soruldu. E, ve biz e, Dışişleri Bakanlığı'nı da ziyaret etmiştik. E, ki orada işte artık yani bu nükleerden çıkış kararından dönüş asla ve asla olmayacak. Ve şunu söylediler. Yani Almanya'da e, ki insanlar Türkiye'ye yazları tatile gitmeyi çok sever. Yani bir sürü Alman turist gelir Türkiye'ye. e Şimdi Akdeniz kıyılarında tatile gelecek olan Almanlar Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santraldan sonra iki kere düşünecektir. Yani nükleer santralın dibinde tatil yapmak, yapmak istemeyecektir. E bence bunu Türkiye bir daha düşünsün dedi bize dış bürokratlar. Enteresan tabii e ve e, işin Farklı boyutları da var yani dediğim gibi e, muhalefet biraz daha e, bastırıyor bu işlerin çok m, istedikleri gibi gitmediğini hmm. e, söylüyorlar ama yine de bence dünyada e, önemli bir örnek Almanya. Ama şöyle bir şey de olabilir e, yani Türkiye'de bir laf vardır ya kendisi muhalefette fikri iktidarda diye yeşillerin <gülüyor> e, sosyal demokratların fikirleri bir şekilde uygulanıyor tam olmasa bile anlıklarıyla. Öyle öyle. Ama tabii. seçimlerden sonra daha bir hız kazanabilir. Muhtemelen. Tamam, dilersen Pelin kısa bir ara verelim. Tamam. Ondan sonra da nükleerden çıkışta, nükleer atık merkezine gittiğiniz orayı konuşalım. Evet. Ve buna karşı, nükleer karşı taket 40 yıldır sürüyor. Evet, 36 36, 36, 36 yıllık, yıldır. Yıldır evet, sürüyor. 40 yıllık yaklaşan bir dinleyelim. hikaye. Evet. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Paradise is exactly like where you are right now.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 Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you. and I was looking for you, but I couldn't, find you. I couldn't find you, and he said, hey, you talking to me, or are you just practicing for one of those performances in your life? it's a fire suit. was judge that it was you and i had to so the car and go to florida because that's just my way of saying that i love you you had to call you crack cracked on and list the times that i've been wrong that's just my way of saying that i'm sorry it's a job sign my heart it's a fire Now, I don't believe there's such a thing as TV. I mean, they just keep showing the same pictures over and over. And when they talk, they just make sounds that more or less sync up, up, with their lips. That's what I Somebody from TV And there was a beautiful view But nobody could see because everybody on the island Was saying, look at me, look at me, look at, look me, at, at, me, at me, me Look at because they all have an island The roads were put on And everybody on the island Was somebody from 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısında. E, Almanya'daki enerji dönüşümünü konuşmaya devam ediyoruz Pelin'le. E, kendisi yerinde bizzat gördü, şahit oldu. E, şimdi konuşacağımız konuda nükleer atık merkezi ziyaretiniz. Evet. E, nedir nükleer atık merkezi? Neye benzer? Nasıl evet. yapılmıştır? E, ne Hı -hı. hedeflenmiştir? Hı -hı. Şimdi biz orada iki tane e, tesis gezdik. E, bir tanesi e, nihai atık deposu olması hedeflenen bir tuz madeni. Yerin 930 metre altına indik. E, 640 metre kadar e, olan kısmına asansörlerle indik. Daha sonraki kısmına e, golf arabası gibi takip e, tabir edebileceğimiz e, bir takım e, arabalara binip e, onlarla madenin içindeki tünellerde gezdik. Şimdi bu Berlin'e e, aşağı yukarı 1,5-2 saat e, uzaklıkta Gorleben'in ...denen bir kasabada yer alıyor. Bu bölgenin... ...neredeyse çok ciddi bir... ...bölümün altı... ...tuz madeni. Ve Almanlar... ...nükleer atıkları... ...tuz madenlerine... ...gömme kararı almış... ...1977 senesinde. Ama bu çok bilimsel... ...derinlemesine... ...araştırma yapılarak alınmış bir karar değil. O günün siyasi ileri e e, Öyle bir karar almış ve e, o karar doğrultusunda da bugünlere kadar e, gelinmiş e, yani alınan kararın tamamen siyasi olduğu söyleniyor. E, Nihai atık deposu olarak bir tuz madeninin en iyi depolama biçimi olduğuna dair e, elde hiçbir İkanet veri yok. yok. E, aslında tabii bunları e, anlatıyorlar bize ya belli bir şeffaflık içinde anlatıldığını söyleyebilirim. Yani Heinrich Böl Stiftung bize bu programı hazırlarken tabii biz e, yenilenebilir enerjiler ve nükleerden çıkış stratejisi eee dinlemek tabii çok hoş geliyor ama İşin bir de e, nükleer boyutu var. ya Hala da orada ciddi bir e, nükleer lobi var. Dört tane çok ciddi büyük şirket var. Atık sorunu da var. Atık sorunu da var. Şimdi bu e, nükleer e, santrallardaki yakıt çubukları e, süreleri işlevleri e, dolduktan sonra hemen nükleer santralların yanındaki soğutma havuzlarına alınıyor. Orada 15-20 yıl kalıyor. Bunlar Ve şu anda tabii dünyada hiçbir yerde henüz nihai atık deposu olmadığı için bu soğutma depolarının lisans süreleri veya sertifikaları diyelim bir 15 yıl daha uzaktılarak şu anda işte şeyler nükleer atıklar tutuluyor. Havuzlarda. Havuzlarda evet fakat onun dışında 4 tane ara depolama tesisi var. Almanya'da Biz bir tanesine ziyarete gittik Bu Hala da tabi şöyle bir tartışma bile var Bu nükleer atıklar Yerin üstünde mi depolanmalı Yerin altında Notlandı. mı depolanmalı Yani bu konuda bile bir Kesinlik netlik yok Şimdi Kastor denen variller yapılmış. Anladığım kadarıyla onu çok net söylemediler ama Amerikalılar icat etmiş bunu. Fakat Almanlar çok geliştirmiş. Bunun üzerinde birçok testler yapmış. Ve bu kastor varilleri şu anda en tehlikeli atıkların bulunduğu Gorleben'daki tesiste 113 tane. Orada aşağı yukarı her biri 14-15 tonluk varillerdi bunlar ve normal herhangi bir yalıtımı olmayan dört duvar bir binanın içinde şu anda duruyor Çok bu. Mi? Kastor varilleri Ve tabi bölge halkı Bundan çok rahatsız Yani bu, bu çevre ve nükleer karşıtlığı mücadelesini Gorlivan halkı 1977'den Beri veriyor Biz hatta orada çiftçi bir ailenin Evine konuk olduk Bir tanesi Eşlerden biri Bölgedeki çiftçiler birliğinin de Başkanı aynı zamanda 400 tane tarım işletmesi Varmış bu civarda e, ve dedik e, acaba buradan e, ayrılanlar falan oldu mu yani bu nükleer burada çok ciddi bir risk, bir bir risk, risk. E, yok dedi yani biz burada kalmaya yani sonuçta hiçbirimiz e, arsalarımızı e, Evet sırtımıza alıp başka bir yere gidemeyeceğimiz için burada bu tarımı yapmaya devam ediyoruz ama e, öte yandan 36 yıldır da burada ciddi bir çevre mücadelesi veriyoruz dediler Şimdi bu nükleer santrallardan e, çıkan atıklar e, bu varillerde e, varillere konuyor. E, bu variller e, trenlerle e, önce geliyor bu e, ara atık tesislerine geliyor. Oradan trenlerle Fransa'nın Lahak kentine gidiyor. Orada e, özellikle yakıt e, çubuklarının plütonyum ve uranyumları ayrıştırılıyor ve trenlerle tekrar E, Golub'un kentine taşınıyor. geri geliyor ve e, Almanya'daki e, en büyük çevre e, protestolarının da e, yaşandığı e, dönemler bu trenlerin geldiği zamanlar fakat e, trenlerin ne zaman yola çıkacağı genellikle gizli tutuluyor fakat e, onlar bir şekilde tabii e, bir iletişim mekanizmasıyla bir e, da, e, mutlaka. Öğreniyorlar ve e, nükleer santral, e, nükleer enerji karşıtı insanların evlerinin önünde büyük sarı çarpı X işaretleri var. Yani ne anlama geliyor fotoğraflarda da gördük gazetede. O e, X günü yani bilinmediği için ne zaman Hı. yola çıkacağı biz her X günü e, traktörlerle görüyoruz. Yola çıkıyoruz manasına e, geliyor yani bilinmeyen bir günü e, temsil ediyor aslında ve e, traktörleriyle tren yollarını kapatıyorlar ve çok uzun e, saatleri alan e, protestolar e, yapıyorlar. En son e, çok soğuk hava olmasına rağmen 15 saat e, sürmüş sanıyorum 2011 e, yılında. Olmuştu bu ve tabi e, Almanya buna çok ciddi bir güvenlik polis gibi e, çok ciddi paralar harcıyor en son 30 milyon euroya mal olmuş o trenlerin Taşınması. gelmesi. Evet e, bayağı ciddi bir e, zaten masraflı bir şey e, ona ekstra bir e, masraf daha katılmış oluyor. Peki şunu soralım birkaç dakikamız kaldı bitirmeden hı hı. özellikle bu atık konusunda Türkiye'de şimdi birkaç santral yapmayı planlıyor. Evet. E, ÇED raporunda 3-4 paragraf bile yok yani Rusya'ya yani, Rusya ya alacak al alamayacak da belli değil. O kesin değil. değil. Peki Türkiye'den kimse bu mevzuyu gidip incelemiş mi yerinde biz bu onu sorduk yani gerek ara atık deposundaki gerekse nihai atık deposu olması planlanan yerde henüz Türkiye'den hiçbir heyet buraları ziyaret etmemiş ki Yani çok e, nükleer konusunda gayet e, inatçı bir e, iktidar var. Fakat yani biz nükleer santralları kurduktan sonra bunların atıklarını nasıl depolayacağız, nereye koyacağız, bununla ilgili bir inceleme yapalım, gidelim araştıralım e, gibi bir e, durum tutum içerisinde değiller. Bunu gördük, bunu anladık. Peki Türkiye'de karşılaştırma yaparsak e, eksik olan ne siyasi, irade mi, teknoloji mi, altyapı mı nedir yani orada... Olup da bizde olmayan. E yani aslında e, bizde belki biraz daha şu anda zayıf ama giderek e, artan bir ivmesi var. E, toplumsal e, Deriz, karşıtlık, karşıtlık tabii yani e, toplumun e, karşıtlığı nükleere olan nükleere olan karşıtlığı e, sonuç itibariyle nükleer taraftarı bir iktidarı bundan vazgeçirtti. E, dolayısıyla biraz tabandan gelen sesin daha yüksek, daha örgütlü olması belki bizdeki şu anda eksiklik. E, yani siyasi irade e, zaten e, yani on, onlara söylenebilecek bir şey yok. Onlar e, yani popülist de olabilirler bu tür konularda. Seçim yatırımı olarak düşünebilirler. E, bence önemli olan e, toplumsal baskının e, güçlü e, ve örgütlü olması. Olması doğru. ama Fukushima tabii bir tetikleyici aktörde olmuştu. Aynı zamanda evet. Tam Avrupa'da bir Avrupa nükleer rönesansı beklenirken dalgayı tersine çevirdi ve ülkeler teker teker çıkmaya başladılar. Evet. Çok teşekkür ederiz Pelin aktardıkların için. Ee, ekonomi ekoloji programının sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji